BÖLÜM 178. Yoldan dönüşte mescide uğramak. Hadis 988. Kav gni Malikten Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğü zaman ilk iş olarak mescide uğrar ve iki rekat namaz kılardı.